Bayram sabahları el öperdik. Ya bir şeker olurdu armağanımız ya da mendil içerisindeki harçlık. Kuru incir içine ceviz koyar Yafa portakalları soyardık Yerli mallar haftalarında Berberlerde Akbaba okunur Kayışlarda çelik usturalar bilenirdi Arap Mabel çiğner Topaç çevirirdik sıcak öğlen sonraları Yukarı mahallelerde Mahalleme kaldı şimdi Koskoca balina Küçük yakaya nasıl girerdi Bir türlü anlayamazdık Çözemezdik sırrını... Masmavi çivitle bembeyaz çamaşır yıkamanı. Radyo dinlerdik. Ufkumuz genişlerdi. Bak bak yüksek kaldırımdaydı. Hayat mecmuasında... Hikmet Feridun esle birlikte... Dünyayı dolaşırdık. Pasaportsuz, vizesiz. Türkiye'de 67 yıl vardı düne kadar. Zonguldak'ta noktayı koyardık. Delikli kombara ilk tasarruftu bizim için. Konkensiz kadın günleri yaşanırdı. El işleri, danteller örülürken ince belli bardaklarda tavşan kanı çaylar içilirdi. Sohbet önce yakın çevreden başlar, sonra ülke sorunlarına geçilirdi. Yemek beyaz masa örtülerinin üzerinde porselen tabaklarda yenirdi. Komşu sadece dilde değil, yürekte de vardı. Evin küçük kızı komşuya gönderilir. Bir maneniz yoksa annemler size gelecek denirdi. Lacivert yaz akşamlarında açık hava sinemalarına gidilirdi. İnsanlar daha mı az yorgundu ne? Otobüslerde büyüklere yer verilirdi. Bafra maden delikanlılığı ilk berhabaydı. Akide şekercilerimiz, macunlarımız. Hacı Bekir ve Mahtumları şimdi nerede? Yeniçe sigarasının ara kağıdına yapılırdı bütçeler. Kimyeni bin türlü canlandırdığımız yük ile şenlenir derler. Kahve 100 gram alınırdı, her dem taze. Kuruş bir değerdi, 1 lira vardı. Her kış öncesi reçeller yapılır. turşular basılırdı. Jop kullanırdı nacet kullanamayanlarımız. Siyah okul önlükleri, beyaz kolalı yakalar geceden ütülenirdi. Sokak aralarında patates, soğan çığlıkları yerine yoğurtçu çıngırakları duyulurdu. Ezanı hoparlörlerden dinlemez, dokuz kez düşünmeden söz söylemezdik. Çocuklarımız oyun bile oynardı. Toprağı saksıda değil, tarlada, bahçede tanırlardı. Çevre örgütleri baş göstermemişti. Çevrenin kendisi vardı. Gemlik girişinde denizi görür, şaşırırdık. Bildiğimiz en gizli şey, gizli pençe. Konuştuğumuz dil daha asildi. Fener alayları yapılırdı. Cadde cadde, sokak sokak, kucak kucak çiçek toplanırdı anneler gününde. Milletvekilleri, milletin vekilleriydiler. Yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye bu yeni dünyada yerini alacaktı. İnanmıştık ve inanırdık. Geleceği geçmişten kopmadan kuracağımızı sanırdık. Düne kadar yaşadığımız binlerce gerçek ve kurduğumuz düş vardı... Bugüne ve sonrasına bir avuç değer kaldı. Müzik